Galiba. Evet, bugün ekolojik borç konuşuyoruz galiba değil mi? Giyerek... Ee, yani biraz ekolojik borç, biraz e, karbonun ekonomisi gibi e, karışık ekolojik borca e, geçeceğim bir vakadan bahsedip. Hmm. E, şimdi Kanada'da en e, aktivistlerin, ekoloji aktivistlerinin ve aynı zamanda yerli halk aktivistlerinin ee, şu an mobilize oldukları, dikkatle izledikleri ve destekledikleri bir e, mesele var. Ee, önce, yani şöyle mesele, e, Beaver Lake, Beaver Gölü, Kree e, e, halkı diyeyim, e, yerli halklardan bir tanesi Kanda'daki. Bunlar, bu halk e, Raven Trust adında bir e, örgütün desteğiyle, şu anda Alberta e, zift kumullarına karşı çok büyük bir, Hukuki mücadeleye girişmek üzereler. Ee, Raven Trust e, yerli halkların anayasal halklar, haklarını yani anayasa tarafından onlara tanınmış olan hakları e, savunmaları için korumaları için e, girdikleri hukuki, hukuki mücadelelerde destek veren e, bir örgüt. E, i̇nternet siteleri var. Meraklısı raventrust.com'dan e, bakabilir. Raven, anda, Raven'de e, kur, kuzgun demek. Bildiğin. Kuzgun demek. Evet. evet. E, kuzgun vakfı e, olarak çevirebiliriz. E, ve tamamen e, işte bağışlarla e, yani kişisel ya da kurumsal bağışlarla e, bunları yapıyorlar. Şu anda yani bu desteği yapıyorlar. Şu anda Yaklaşık 15 tane falan hukuki mücadele var aktif olarak destekliyor ama 7 tanesini şu an daha doğrusu aktif olarak destekliyorlar. Bunların içindeki en büyük de bu Beaver Gölü krisi, Beaver Lake krizi'nin açmak üzere olduğu, daha doğrusu uzun süredir açmaya çalıştığı, ee, bu dava. Beaver'da e, kunduz mu? Samur mu? Nasıl? Beaver kunduz. Kunduz, <gülüyor> kunduz. Evet. evet e, Kanada birkaç tane Beaver Lake var ama bu işte Alberta ve Ontario e, eyaletleri arası evet, de aslında kapsayan e, bir bölge oluyor. Beaver Lake, Kri'nin toprakları aslında. E, şöyle zil kumullarına karşı e, zil kumullarına, Alberta zil kumullarındaki e, petrol karma projelerine karşı e, bir e, dava açmaya çalışıyorlar. Aslında 2009'dan beri bu davayı mahkemeye taşıma mücadelesi zaten. Yani çünkü e, davanın bir e, temeli olup olmadığı çok büyük bir, e, onun kendisi de bir e, mücadeleydi. E, şu anda açılacak yani bu Tarsen yani zip, yani zip kumullarındaki petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinden e, çok büyük yani hem e, küresel iklim değişikliği açısından hem de kıyı halkının e, topraklarındaki ve doğal kaynaklarındaki e, yaratılan zararların durdurulması e, amacıyla açtıkları bir dava davanın tarihe olarak çok büyük bir dava ve önemli olmasının nedeni şu ki tek bir proje ya da tek bir yıl ya da belli bir spesifik bir zaman periyoduna ee, sınırlı bir dava olarak değil. Bütün projeler, yani yaklaşık 19.300 tane proje var. <gülüyor> Zaman içinde yapılmış <gülüyor> olan. Ee, evet. Yani 19.300 diye baktım demin e, sayısına. Ee, bu Bahsi geçen bölge, yani 19.300 projenin, yani tarihsel olarak 19.300 projeye izin verilmiş. Kanada ve Alberta, yani hem federal Kanada hükümeti tarafından hem de Alberta eyalet hükümeti tarafından. Bir şey soracağım, 19.300 proje gibi inanılmaz bir isim. Hepsi bu zift ya da katran kumullarının işlenmesi, çıkarılması filan için verilmiş, öyle mi? Aynen, Aynen. İnsan inanmakta güçlük bölgeni, çekiyor. Evet ama bölgenin büyüklüğü de zaten çok büyük. Yani evet. İsviçre kadar büyük bir, bir topraktan bahsediyoruz. Ve bölgeden günde 560 bin varil e, petrol çıkıyor. Yani evet. bir gün içinde çıkarılan. E, bu bu büyüklükte bir e, şeyden yani hani Bir petrol ekonomisinden bahsediyoruz. Ve e, işte kri halkının söylediği şey veya ve yani bu hukuki mücadelenin temeli olan şey hem bu kumullardan petrol çıkarma projesinin çok ciddi anlamda karbon ve sera gazı salımına etkisi oldu ve Kanada'nın en hızlı büyüyen sera gazı salımı açısından en hızlı büyüyen endüstrisi bu zift kumulları endüstrisi bütün bu son dönemki, e, pet, yani boru hattı projesi ve bunun üzerine gelişen müzayedeler de aslında tam da Ayberk'ın ilk kumularıyla ilgili. E, aynı, yani bunun dışında e, bölgede suyun e, çok ciddi anlamda zehirlendiği, Topbeykün ormansızlaşmaya yol açtığı ve Beaver Lake, Beaver kıyı halkının aslında geleneksel gıda kaynakları olan e, karibu artık neredeyse yok olacak durumda olması doğal biratlığı habitat, çok ciddi anlamda bozmuş bozum, olması bu projelerin gibi yani çok tahmin edebileceğimiz bir sürü etkisinden dolayı mahkeme taşıyorlar şu anda yani en yani bayağı dus, yani yaklaşık 2 milyon dolarlık bir hukukya gider zaten buna ver yani para harcanmış durumda kri halkı tarafından yine bağışlarla çoğu ve çoğu avukat zaten bunu ücretsiz bir şekilde yapmasına rağmen yine de çok ciddi bir maliyet olmuş ve yani tekrar söyleyeyim bence çok önemli olan kısmı tek bir projenin ya da tek bir döneme ait bir etki değerlendirmesi üzerinden bir hukuki mücadele değil bu top yekün kümülatif etkilerini değerlendirecek şekilde mahkemeye e, taşınmış olması. Tabi kümülatif etkiler deyince bu endüstrinin kümülatif etkileri deyince şey de işin içine giriyor. Yani bu, burada bunlar yapılmamış olsaydı hiç yapılmamış olsaydı ve başka bir tarafa doğru aslında ekonomik aktiviteler yoğunlaşmış olsaydı yani bir, bir şekilde bir e, belli bir patikaya çünkü titriyor. Bir yerden petrol çıkarmaya başladığımız zaman hem enerji, yani ekonominin enerji bazının, enerjiyi nereden aldığımızın sonradan geleceğe dair etkileri de var. O yüzden çok önemli bir mücadele diye düşünüyorum. Herkesin de girip bakmasını internet sitesine raventrust.com'da da var, da da var bilgiler. Evet ee, bu, yani son mücadele hattı aslında e, galiba yerlilerde oluyor. Gerek e, Kanada'da gerekse biraz daha güneyde işte Standing Rock diye adlandırılan dikilen kayalarda Lakota'ların şeyi. İlginç bir şey ben bir parantez açayım. E, Bikem Ekberzade'nin bir kitabı yayınlandı yeni. Standing Rock diye dikilankaya ve Greed Oil and the Lakotas Struggle for Justice adını taşıyor. Yani para hırsı, petrol ve Lakotaların adalet mücadelesi adını taşıyor. Bütün tarih boyunca yerlilerin bu, bu konudaki mücadelesini kaleme, alan, e, kaleme almış bir kemanım. Çok ilginç bir şey önümüzdeki dönemlerde bunundan bu kitaptan bolca bahsetme fırsatı da bulacağımızı umuyorum. Daha henüz bitiremedim evet. bile ama çok ilginç yani. Evet çok önemli. Suat'ından e, da önemli tabi sadece yani bu e, bir anlamda da artık yani iklim aktivizmiyle diğer aktivizmler ya da ekolojik aktivizmle diğer yani yerli halkların hakları ya da kadın hakları ya da küçük çiftçilerin hakları gibi. Yani belki ekolojik olarak yani işte e, dümdüz bakınca ekolojik mücadele olarak göremeyeceği belki insanların daha işte toplumsal mücadeleler diyebileceğimiz şeylerin çok iç içe geçtiği artık ve bu mücadelelerin zaten iç içe yürütülmesi gerektiğini tekrar gözümüze sokan birin örnekler bunlar. E, bahsettiğim tersan İsrail e, zip eee işte hukuki mücadelesinde aslında buradaki hukuki yani işte mahkeme taşınması çok zor ve işte devamlı Kanada Hükümeti de Alberto Hükümeti de yok canım ne alakası var bu saçmalık işte böyle saçmalık olmaz falan deyip her aşamada e, yolunu kesmeye çalıştıkları bir mücadele. E, burada kullandıkları Kri halkının e, aslında yani burada işte yeni kolonizasyonla çok e, alakalı bir durum çünkü aslında 1800'lerin sonunda ki kri halkı ve bahsettiğimiz bölge Kanada'da yerli halklarla yapılan anlaşmalar yani nasıl diyeyim az sayıda anlaşma var aslında hiç bir anlaşma yapılmadan tamamen talan edilmiş durumda toprakları ama yani bu bahsi geçen bölge aslında kri halkının denip bunun üzerine anlaşma yapılmış. Evet ve egemen yani toprakları aslında, onların egemen aynen, haklarının yani, bulunduğu bütün kaynaklar dahil kendi ri halkının yerli Onların yani yerli sular altın, ve onların, topraklar ve bütün kaynaklar aslında onların yönetiminde olmasına rağmen yani aslında hukuki olarak ki yani hani bu azınlıkta bir durum yani %90'ı falan %95'i toprakların aslında yerlerin olduğu halde böyle anlaşmalar yapılmamış durumda yapılmış anlaşmaya bile saygı gösterilmeden 19.300 projeye izin verilmiş ve eğer kri halkı kazanırsa mücadeleyin yani Alberta Hazreti bütün projeler durdurulacak ve başka bir proje yapılmasına izin verilmeyecek. Yani böyle yüksek bir mesele var burada yani Alberta Hazreti durdurulması demek işte günde 560 din varil petrolün çıktığı bir sanayinin durdurulması demek bence ya yani böyle her an her, her yerde bundan konuşuyor falan olmamız lazım. Evet, evet. başka hiçbir şey konuşur Yani Hala. şey içinde aynı <gülüyor> Ekberzade de aynı şeyleri yazmış görebildiğim kadarıyla yani e, Standing Rock Dikilen Kaya mücadelesi bütün insanlığın aslında mücadelesiyle Aynı. yani petrolün kızıl derilerin yerlilerin bir şeyi olarak efsanesi olarak kara yılan efsanesi işte. O kara yılan çıkacak ve herkesi mahvedecek. Her şey evet. yeri yığı. onun petrol olduğu sonucuna varmışlar. Önceleri anlamıyorduk ama sonuçta bunun ne olduğunu şimdi anladık. Bir lanet yani kara yılanın laneti diye. Böyle ilginç bütün yerli topluluklarını dünyadaki evet. yani kuzeyde ve güneydeki ve Latin Amerika, Orta Amerika'dakileri birleştiren bir hareket oluyor. Çok yani insanlığın sonunu konuşuyoruz aslında. Gezegenin son şeylerini. Evet çok önemli. Yani, yani çok önemli. Buradan iklim, ekolojik borcu ve daha doğrusu daha genel olarak yani işte karbon ve iklim değişikliği hakkında nasıl aslında çözümler konuşuluyor bugün ve yani bu bu çözümlerin iktisadı ne, ekonomisi ne ve sadece ekonomik çözümlerle olabilir mi bu iş falan gibi bir yere bağlılamayı düşünüyordum bugünkü programda zaten o yüzden e, bununla başladım. Şimdi e, yani bir yandan bu e, hukuki mücadele çok büyük çaplı ve çok önemli ve e, başka mücadelelere yani hem Kanada'da ve Kuzey Amerika'da diyeyim, e, yerli altların mücadelerine e, misal teşkil edebilecek bir mücadele o yüzden de çok çok önemli. Evet ama daha genel olarak belki şöyle bir yere de yerleştirebiliriz bu mücadeleyi. İklim problemini nasıl çözeceğiz, karbon problemini nasıl çözeceğiz diye düşünürken hem sağda hem yani hem sağa cenah diyeyim, hem solda e, ya işte bu tür aktivizmlerle yapılacak iş değil bu bir yandan e, yani karbonun e, karbon salımlarının ya da karbon kullanımının fosil yakıtların bir şekilde bunların e, ekonomik olarak e, Finans olarak daha pahalı hale getirmesi lazım ki bir karbon vergisiyle mesela e, işte daha az kullansın insanlar bunları. Yani böyle bir ekonomik e, motivasyon sağlamamız lazım. karbon daha pahalı hale gelmesi lazım gibi bir diskur var, bir anlatı var. Yani sanki aktivizmle olmaz bir işler de evet. ekonomik yolla çözmemiz lazım diye. Bunu ben kendi işte daha somut, ilerici hisapçıların içinde de gördüğüm bir durum, hani daha aktivistlerin içinde de gördüğümüz bir durum. Biraz ben hani ikisi birbirinden bağımsız gitmez ve yani ekonomiye bırakıp her şeyi yasal veya işte sokakta olan aktivizmden vazgeçmemek lazım demek için de bununla başladım. Çok Şimdi... çok önemli çünkü biz de kendi payımıza orada başta Britanya'da başlayan bu extinction rebellion denen işte yok oluş isyanının <gülüyor> evet, evet. çok farklı eylemlerle devam ettiriliyor ve kararlılar görünüyorlar. O, oradan İsveç'e ve İskandinav ülkelerine hatta bazı başka ülkelere de sıçradı. Almanya'ya, Almanya, Amerika Orlanda. Birleşik Devletleri'nde de çok ciddi bir şey var tabii bu yeni Okazya Cortesinde içinde yer aldığı. Gençliğin çok Avrupa öğrenci hareketi de aynı şekilde eylemde. iklim son meselemizdir dedikleri işte o, Europea diye bir e, skolare. ...Evrope'ye hareketi de var... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde de... ...gayet net olarak... ...bu Green New Deal'ı artık... ...yapmak zorundaydı. Ofislerini falan... ...hem de Demokrat Parti'nin ofislerini de... ...basmaya başladı. milletvekillerinin... ...ilginç bir gelişme oluyor yani... ...Kanada'daki de durum... ...çok tabii dikkate değer. Ee, evet... Yani bizde henüz öyle bir şey yok... ...benim öğrendiğim falan... E, ...çok şeyler yani... E, daha önce de konuşmuştuk programlarda yani böyle bir artık işte şey yani 20 yılımız kaldı 50 yılımız kaldı ne yapacağız işe de olmuyor zaten devletlerin hepsi işte şey zorlaşmış durumda zaten şirketler sermaye bizi dinlemez işlerine gelmeyi yapmaz yani böyle çok büyük bir yılgınlık var ve ümitsizlik var ve yani paralize olma hali var. Ee, o yüzden ben şey geçen hafta dersinde şeyi gösterdim yani Londra'daki hareket yani eylemi gösterdim falan yani yapılabilir bunlar ee, ve yani ses getirmez değil evet. getirir illaki getirir falan ee, ve yani sadece e, kurumsal ve işte kabul edilebilir tırnak içinde sermayenin ya da devletlerin kabul edebileceği e, çözümlerle çözülecek bir şey değil zaten ve yıldızlılık. E, yani onlara da söylüyorum. Kendim için de söylüyorum. Yılgınlık bizim e, kaldırabileceğimiz bir lüks değil. Yani biz hareketsiz kalmayı kaldırabilecek kesim biz değiliz. Yani zaten evet. <gülüyor> bu işin e, şeyi bizde patlayacak. Yani. Evet. Ben Bengi belki ya da zaten değil. din e, şeylerine öğrencilerine eski bir Türk atasözünden bahsedebilirsin. <gülüyor> yılgınlık yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Çünkü <gülüyor> bunun örneklerini de görebiliyoruz bu aralar. E, İsveç'te 15 yaşında e, okulu boykot eden Greta Thunberg adlı genç öğrenci Avustralya'daki dünyanın başka bir köşesindeki öğrencileri ilham kaynağı oldu. Onlar da 30 Kasım'da Avustralya genelinde 28, 29, 30 evet, gün e, okulları boykot etmeye başladı başladı. Hatta bazı yerlerde başladı bile boykotlar. Yani aynı zamanda Greta Thunberg'in ilham kaynağı olduğu hareketlerden bir tanesi de e, yok oluş isyanı. Hı, bu sebepten hı. ötürü farklı alanlarda farklı yapılan eylemler de diğer ülkelerdeki insanlar için de ilham kaynağı olabiliyor. Yani umutsuzluğa düşmek, bu iş çok ufak bir benim yaptığım çaba herhangi bir anlam taşımıyor şeklinde düşünmek de Krata Thunberg örneğinden görüldüğü üzere e, çok da anlamlı değil galiba. İsveç'teki yok, yok, eylem Avustralya'ya yani. örnek oluyor. Bundan bahsedebilirsin e, belki de. Yani Avustralya'ya örnek almalarına bile gerek yok. Yani Kanada'da da var bir sürü yani ha. şeyde... Evet, e, evet. Concordia benim çalıştığım üniversitede zaten bizim şey yani üniversitenin fosil yakıtlara yatırımdan çekilmesi için Concordia diye bir hareket var. Yani biraz böyle bir artık belki sınıfta işte konuşmakla olmuyor. Yani gidin bir harekete katılın ondan sonra onun üzerine rapor yolu falan gibi ödevler vermeyi düşünüyorum ben artık. Ama yani böyle bir şey var. Bence birazcık da hareket başarıya ulaşmış ya da ulaşabilir hareket e, yaşamamaktan, deneyimlememekten dolayı o yüzden onları biraz bir ümitlendirmek de gerekiyor. Bu şey hemen yani hemen bir şey yapmak lazım falan hissi daha paralize edici olabiliyor gençlik üzerinde. Hı hı. Yani bu şey ülkeye de bağlı tabii ki. Nasıl bir toplumsal ortamda olduklar. İngiltere'yi evet. paralize, trafiği paralize etmiş durumdalar yalnız. Bayağı metropol polisi hafta sonuna kadar pek sokağa çıkmasanız iyi olur demiş sürücülere falan. <gülüyor> <gülüyor> bizler ben çıkamıyoruz. Burada kış geldi Ömer abi. Evet. <gülüyor> Son derece fırızı. Ee, bir, e, bir ikinci bir şeyden bahsedeceğim. evet ee, Şimdi yani ben bu e, hukuki mücadeleleri, Ravenstras, Tars and Trial, ve yani hani bunun yanında, yakınında benzerinde olabilecek şeyleri bir şeyin yanına koymak bence mümkün beraber düşünmek ee, Naomi Klein'in de bahsettiği blockhead ya yani evet. petrolü çıkarmayalım kömürü çıkarmayalım toprakta kalsın ee, işte çok daha önceden Ekvator hükümetinin e, yine dinleyenleri hatırlayacaktır daha önce de bahsetmiştik programda e, Ekvator'un dünyaya yaptığı bir teklif vardır Yasuni Yasuni de e, evet yani Ekvator Amazonlarının e, çok e, biyoçeşitlik açısından zengin bir bölgesi buradaki e, petrol çıkarmamaya e, razıyız ama bu petrolden gelecek paraya da ülkemizin ihtiyacı var. O yüzden işte dünya bize bu petrolün derinim bir kısmını verirse biz bunu sonsuza kadar çıkarmamayı taahhüt edeceğiz diye sonradan olmadı yani bu iş tabii ki ama e, yani tabii ki demeyeyim bence olabilirdi başka evet, bir çözü, evet. biz de harekete geçseydik vesaire ama yani bu e, Şuna geleceğim. Mesele İkin meselesi ekonomik çözümlerle çözülebilecek bir şey değil. Yani karbon piyasaları e, ve karbon piyasalarının yanında işte offsetler dediğimiz temiz e, kalkınma mekanizmalarıyla ile beraber işte kısa bir özet vermek gerekirse karbon piyasalarında e, işte ne kadar karbon salın yaptığınıza göre ya da işte farklı uygulamaları var tabii ki ama işte belli bir karbon salımı izniniz var bunun üstünde karbon salımı yapmak istiyorsanız karbon salım izni almanız gerekiyor başka birinden ve yani bu, bu bir şekilde karbon e, salımını maliyetlendiren ve işte teoride de işte bu maliyetli bir şey olduğu için artık şirketler ya da karbon salımı yapan herhangi bir kurum karbon salınmalarını azaltmak için temiz teknolojiye geçmek için bir motivasyon sağlayacak ekonomik bir motivasyon sağlayacak bir bir argüman var. Bunlar neden yeterli olmuyor? Birincisi, yani böyle bir ekonomik motivasyon sağlamıyor. Yani <gülüyor> küresel olarak baktığımızda karbon salınmalarında bir azalmaya gözle görülür bir azalmaya yol açmış değil karbonun maliyetli olması. Aksine hatta e, ters bir motivasyon vermiş olduğu bile iddia edilebilir. Artık e, kirletmek e, parayla mı? Tamam biz parasını verelim. Karbonun sabunluğuna para mı getirdiniz? Tamam verelim. istediğimiz kadar e, o zaman salalım. Neyse bir, parası e, ödeyelim verelim. Aynen. E, böyle bir motivasyon sağlayabiliyor. Yani hani mı sağlamadım mı bunu ölçmek tabii çok zor bir şey de bir ikinci mesele bu tabii karbon karbon piyasaları bu bahsettiğim mekanizma çok basit olarak bahsettiğim mekanizma bununla beraber genelde sunuluyor işte clean development mekanizması yani temiz kalkınma mekanizması oluyor bir yerde ben karbon soluyorsam işte başka bir yerde de karbon yakalama yutaklarına işte yatırım yapabiliyorum bu da çok böyle aslında ekologistlerin şey yaptığı yani siz manyak mısınız böyle şey olur mu dediği bir şey çünkü bir yerde salınan karbonla başka bir yerde yakalanan karbonun hep eşit olduğu e, ya da bir şekilde denk görülebileceği gibi bir mantığa dayanıyor ama şimdi bahsettiğimiz şey doğa olduğu için ve biyofiziksel dünya olduğu için yani bu ne kadar doğru böyle bir muhasebe yapabilmek ne kadar doğru bu çok tartışmalı bir şey yani e, Toplam olarak e, şeyde atmosferde olan karbon miktarı belli bir seviyeyi açtıktan sonra hiç bu yani o onu yakaladı, biz buradan saldık, o oradan yakaladı falan gibi mekanizmalar tamamen çıkacak. Bundan korkuyoruz zaten. E, o yüzden bu iş mekan yani piyasayla olacak bir mesele değil. Ve işte hem bu tür büyük, küçük e, aktivizm, doğrudan e, yani eylem hem de hukuki eylem çok önemli sadece şey için değil, yani bir neye ulaştığı sonuca ulaşıp ulaşmadığından yani onun ötesinde Az önce işte sizin de bahsettiğiniz gibi başka eylemleri ve başka talepleri Aslında tez verdiği için ve bir şekilde düşünme sistemi yani yerleşik düşünceleri değiştirebileceği için bunun bir başka örneği şimdi şeylerde boru hatlarına karşı doğrudan eylem işte boru hattı vandalizmi deniyor daha yerleşik medyada ama doğduk boru hattı aktivizmi de diyebiliriz boru hatlarını aslında şey yapmak işte kapatmak ya da işte bir şekilde oradaki akışı durduracak aktivizmler bu Amerika'da çokça yapılan bir şey. Kanada'da da çokça yapılan bir şey. Ee, Aktivistlerin yaptığı ve yani hani hukuki destekle ve başka bir yani hani aktivizm desteğiyle beraber mesela 2-3 kişi e, boru hattını kapatıp e, sonra kendilerini doğruya oraya zincirleyip boru hattındaki akışı işte ne bileyim 8 saat durdurabiliyor ve bu ciddi piyasada sektöreye uğratmak demek o evet. endüstriyi. E, ve son dönemde olan çok da vakit kalmadı. Bir sonraki programda artık ekolojik e, şey, borca getirin. E, bu önemli bir şey mesela. E, Minnesota'da aktivistler konuştuğumuzla programda Belki konuşmuşsunuzdur. E, bu vandalizm klinik içinde aktivizme karşı dava açıldığında işte hı hı. kamu malına zarar vermek vesaire e, necessity defense yapıyorlar. Yani gereklilik ya da zorunluluk evet, bu çok son derece Hı -hı. önemli bir şey çünkü yani ev yanarken kapıyı kırarsan kapının kırılmasına verdiğin zararı ödemezsin çünkü daha büyük bir zararı zorunluluk sebebiyle yaptığın bir şey bu çok önemli bir analoji hukuki analoji ve çok Aynen. geçerli yani çok geçerli ve bunun yani bu savunmayla e, ceza almadan çıkan aktivistler oldu yani bu da bir aslında bence işte yani toplumsal tahayyülümüzde bir değişiklik e, yani evet buna hak var yani işte ne bileyim bu ekonomiye zarar vermek işte ya da kamu malına zarar vermek kötü bir şey değil yani başka bir şeye zarar veriyor çünkü bu ekonomi e, <gülüyor> ve evet. başka bir kamusallığa zarar veriyor diye aslında çok, çok uzun süredir özellikle neoliberalizmle baskılanmış olan yani her şey bunun değil ve her şey parayla örtülemez ve başka bir hakkı başka bir toplumsallığı da biz bunun karşısına koyuyoruz ve buna hakkımız varcı daha fazla insanın kabul edebilir olması ve bunu savunuyor olması bence çok önemli. Bence ee, de. Yani bildiğimiz ekonomiyle olacak iş değil bu. Evet. <gülüyor> bildiğimiz aktivizmle olacak iş. Aynen öyle. Ben, ben de iki şeyle, iki tuhaflıkla e, zamanımızda açtık ama e, bir şey, paradoksal iki şey gördüm. Onları söyleyerek bu senin söylediklerinden ilham alarak bir tanesi bu petrol boru hatlarına işte doğalgaz boru hatlarına düzenlenen sivil itaatsizlik eylemlerinden bahsettik ki Türkiye'de işte şimdi çok gündemde yerli ve milli Rus gazı Avrupa'ya satmak Hı -hı. filan meselesi Türk akımı. Var. Türk akımı projesi var ve büyük bir çelişki yaratıyor. Daha da önemlisi bunu en çevreci olduklarını savunan bu akımları filan yapan yetkililer de Aynı zamanda işte son ağaç kesildiğinde e, paranın yenmeyeceğini göreceksin gibi bir atasözünü tekrarlıyorlar. Ne kadar yeşil bakışlı olduklarını gösterebilmek için Allah. çevreci bunun da kri kızılderilerinin yerlilerinin bir sözü olduğunu kimse söylemiyor. Ha, öyle bu... miydi? Evet. Miydi? Tabii bir kri ya. reisinin <gülüyor> sözü o. <gülüyor> ha, bu bayağı paradoksal yani burada söylesem herhalde şey yaparlar yani kullanmayın sayın Erdoğan'a bir yaz buradan <gülüyor> kullanmayın <gülüyor> onu kırılar, izin vermiyor diyebilirsin <gülüyor> böyle bir durum var yani hoşmuş evet peki çok teşekkür ederiz ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Görüşürüz iyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.